Merhabalar, Gürültü ve Duman, Açık Radyo 95.0. Ben Volkan Terzol, yine karşınızdayım. Ben Şevket Akıncı, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar, ben Can Tutu. Bugünkü programımızda John Coltrane'e biraz kulak vermeye karar verdik hep birlikte. Sanırım birkaç programda böyle devam eder. John Coltrane'in kim olduğu, ne olduğu ile ilgili olarak da Şevket, istersen sen alsa elinde buyur. John Coltrane, yani çok e, uzun uzadığı hayatını anlatmaya gerek yok. Herkes aslında bulabilir. Fakat şöyle bir şey var. Doğaçlamayı, doğaçlamanın çıtasını her 20 yılda bir yükselten bir doğaçlamacı çıkıyor. Bir caz müzisyeni çıkıyor. Mesela 1920'lerde New Armstrong'du bu ve 30'lardaki her müzisyen Duke Ellington dahil William Strong'un oluşturduğu dili kullanıyordu. 1940'larda Charlie Parker geldi ve işte Hardbub dönemi olsun, sonraki dönemler olsun Charlie Parker'ın dilini kullandı. Yani bir dil oluşturdu orada. Daha sonra 1960'larda da yani bütün bu isimlerin özelliği takipçilerinin olması. Yani o, o dili geliştiriyor olmaları. Mesela Sonny Rollins'te John Coltrane'de Charlie Parker'ın dilinden evrildi. 1960'larda da bu başka bir dil oluşturan kişi John Coltrane'di. Yani o şekilde söylemeyeyim ve hala John Coltrane'in dilini geliştirenler var. Ya yani Müzik, müziği cazı dönüştüren bir karakterdi John Coltrane. Şimdi John Coltrane kendi halinde, kendi müziğini dört ayrı Kategoriye ya da döneme ayırmak mümkün. Önce 1955-59 yılları arasında hard dönemi olarak adlandırılan bir dönem var. Orada Miles Davis'in işte birinci quintetiyle çalıyor, Teloneus Monk'la çalıyor ve işte mesela Soul Train, Blue Train gibi solo albümler kaydediyor. Burada çaldığı stilin hard kategorisine girdiği öne sürülebilir. Fakat Yine kendine özgü aralıkları var, kendine özgü bir dile oluşuyor orada. 1959-60 yılları da, da ikinci dönem var, Giant Steps döneminde. Zor akor dizlerine e, ilgi duyuyor. Bu da Teronius Monk'un büyük bir etkisi var bunun üzerinde. Ve tonik sistemlere, yani bir gamı üçe böldüğü, dörde böldüğü, e, eşit e, dört aralığa böldüğü bir dönem. 1961 pardon 61-65 yılları arasında da klasik kuarteti var. Orada daha modal bir müzik söz konusu. Orada da işte o dönemde pianist McCoy Tyner, kontrabasçı Jimmy Garrison ve davulcu Elvin Jones ile oluşturduğu dörtlüyle modal ve daha ruhani bir müzik yaratıyor. Mesela I Love Supreme, Africa Brass bu dönemden. E, ve son olarak da 1965 67 Özgür Caz dönemi sayılıyor. Ascension gibi e, kolektif doğaçlamalar, e, Meditations, Interstellar Space, Stellar Regions gibi Regions gibi albümleri kaydediyor. Ve bu dönemde farklı, e, oradaki kuartet Jimmy Garrison kalıyor ama McCoy Tyner'ın yerini Alice Coltrane alıyor. Elvin Johnson'ın yerini de Rashid Ali alıyor. Çok bambaşka bir yöne daha gitmiş oluyor. Ve tabii ölmeseydi müzik neye dönüşürdü çok kestirmek zor. Çünkü sürekli ilerleyen, yaptığı işi mercek altına alan ve araştıran. Yani konser bittikten sonra bile, Eric Dolphy de öyledir. Konser bittikten sonra bile işte kulise gidip, backstage'e gidip ya da otel odasına gidip çalışmaya devam eden birisiydi John Coltrane. Böyle bir giriş yaptım. Şöyle bir düşünceyle başladım. Bu birkaç caz eleştirmenin yazısında görüp ikselleştirdiğim bir olay. Bir müzisyenin varlığı kendisinden sonrakilerin yineleyiciliğiyle de gösterilen bir şey. Tıpkı Coltrane'in de işte Monk'un müziğiyle tanışıp hardbub dönemiyle o müzik içerisinde yer aldıktan sonra üretistiklerinin müziğe olan yaklaşımının değişmesi. Ardından hem biraz kendi hayatıyla ilgili, yaşam tarzıyla ilgili işte bir takım hani madde etkisinden sıyrılması, başka arayışlar içine girmesi, spiritualizmle daha yakından ilgilenmesi ve müziğini değiştirmesi ayrı bir süreçti ve bu da yineleyicilikle e, çeşitlendi. Coltrane ekolünü takip eden bir sürü büyük müzisyen oldu. Yani en basından Farrow Sanders gibi. Ardından çok daha küçük yerde kalan gibi görülen birçok birey tarafından ama tam gürültü ve dumanın konusu olacak nitelikte o Ectolfi ile birlikte kaydettikleri Village Vanguard dönemi ve ardından işte e, Ascension, On, Kulüse Mama ve son kaydı Interstellar Space gibi yani Coltrane'in tüm caz tarihinin çok küçük bir özeti olarak değerlendirilebilecek, çok ruhani, bir o kadar da cümlelerin ifadesiyle kendini belli eden, teknik temele dayanan bir anlatısı oldu. O yüzden tüm müzik tarihinde kültür mirası çok çok büyük bir müzisyen olarak kalacak ve bizim belleklerimizde de yerini alacak. Ben de çok kısaca bir şeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Bunu daha ileri seviyede tartışmam gerektiğini de bilerek söylüyorum. Muhtemelen biz ileriki programlarda bunu yaparız. Ama yani sizler müzik bağlamında yaklaştınız ve müzikal olarak gelişimli ilişkin laflar ettiniz ama ben bir yandan da özellikle ikinci paylaşım savaşı, ikinci dünya savaşı ile birlikte başlayan bir sürece dikkat çekmek istiyorum. Şimdi siyahlara ihtiyaç duyan Amerika Birleşik Devletleri establishment, yani o kurumsallığı, o Anglo-Sakson, beyaz, egemen, kapitalist kurumsallığı, siyahlara her ne kadar ırkçı politikalarını e, sürekli uygulamaya devam etse de, e, siyahları bir şekilde kullanmaya da ihtiyaç duydu. Yani ihtiyacı vardı, askeri ihtiyaçları var çünkü savaşta. Savaş sonrasında da Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte, Özellikle Amerika'nın özgür bir ülke olduğu safsatasını yayma yani buna inanarak tabii inanarak derken işte yani özgür bir ülkeyiz biz anlamında bir propaganda giriyorlar. Ve kültürel soğuk savaş, soğuk savaşın yani kültürel savaş daha doğrusu soğuk savaşın başat olgularından birisi. Sovyetler Birliği cephesi de yani siz öyle diyorsunuz ama daha ülkenizde siyahları uyguladığınız ırkçılıktan vazgeçemediniz. Bu ne saçmalık? gibilerinden bir argümanla karşı çıkıyor. Çok vulgarize ediyorum tabii. Ee, ama e, burada siyahların kendi özgürlüklerine yönelik olarak e, attığı adımların müzikal olarak da bir iz düşümü olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben özellikle Coltrane'in tarihine baktığımız zaman bunu çok güzel gözlemliyorum. Bakın yani e, siyah komünitede e, Amerikan siyahlarının arasında e, çok çeşitli özgürlük Görüşleri ifade ediliyor. Buna paralel olarak yalnızca hani Afrika'daki ulusların bağımsızlığını düşünün arkadaşlar. Bakın 1956 yılında Sudan, 1956 yılında Fas, 56 demeyeyim hep söyleyeyim Tunus, Ghana 1957, yine Kamerun, Senegal bakın 58-60'lar. Togo, Mali, Madagaskar 1960, Kongo 1960, Somali, Benin, Nijerya, Burkina Faso, Fildişi sahili Çat, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Gabon, Bakın bunların hepsi 60'larda 1961'e geldiği zaman yine pek çok ülkeyi buluyoruz. Hatta bir arkadaşım söylemişti 1970'li yıllarda her sabah kalktığımızda acaba bu sabah hangi Afrika ülkesi özgürlüğünü ya da bağımsızlığını ilan edecek diye bakardık. Şimdi Afrikalı Amerikalılarda yani siyah Amerikalılarda kendilerini örneklem olarak elbette bunlara bakıyorlar ve Hani bağımsızlığını kazanan bu emperyalizm boyundurundan kurtulma mücadelesinde tabi Sovyetlerin burada çok ciddi bir etkisi var ama e, siyahlara bunun düşümü var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin içine baktığımız zaman da işte Karapanterlerin ortaya çıkması, Malcolm X'in e, ortaya çıkması da aslında e, bunların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düşümleri yine. E, bu bağlamdan yola çıkarsak müzik üreten insanlar da e, tıpkı sizler de öylesiniz arkadaşlar. E, bunlardan bağımsız kalamıyorlar. Yani salt müzikal bağlamda kendi gelişimlerine değil aynı zamanda tarihsel olarak da bunu izlememiz gerektiğine bir işaret koyarak devam edelim istiyorum. Çok uzatmayacağım defı. Ama bu çok önemli. 1961 yılında Coltrane'in hakikaten de bu özellikle Village Vanguard'da elektrikli olan grupta ortaya koyduğu şeyler aslında biraz biraz ki öğreneceğiz tamamen öyle. Batı klasik müziği tarafı yani daha doğrusu Batı'nın e, müzikal olarak koyduğu normlardan uzaklaşma adımları. İşte model de öyle. Yani ortada şeyi arıyorlar. E, 12 ton dışına çıkmayı arıyorlar. Atonal müzikten söz etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. E, bizim bildiğimiz tampere sistemin dışına çıkmak. Yani müzik neden tampere sistemle tanımlansın ki Afrika'da veyahut e, Asya'da özellikle Hindistan'a baktığımız zaman tamamen bu tampere sistemden uzaklaşma e bu da aynı zamanda Gettodaki Afrikalı Amerikalı'nın sesini bir şekilde ifade etme ihtiyacı ile ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Özgür Caz'ın ve aynı zamanda Coltrane'in de kendi müzikal çizgisinin Şevket adınca sen çok güzel ifade ettin. 1961-65 arasındaki o Özgür Caz'a doğru kaymasının ve aradışlarının o model müziğin tamamen bu bağlamda değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Benim de söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Sonra tartışmaya yani, devam ederseniz. bir şey söyleyeyim. Hakikaten bu John Coltrane'in dönemlerini incelediğimizde, baktığımızda hakikaten caz tarihinin de canlının söylediği gibi caz tarihinin ufak bir özeti gibi de düşünebiliriz. Çünkü şu açıdan caz müzisyenleri, caz tarihi diyelim hep özgürlük dereceleriyle, de, dereceleriyle ilgiliydi. Örneğin mesela trompetçileri ele alırsak e, i̇lk trompetçi Buddy Bolden'dan e, daha özgürdü Freddie Keppard. Ondan sonra Louis Armstrong daha özgürdü. Ve e, John Coltrane'in kendi tarihini e, ele alırsak, e, ikinci dönemi, Giant Steps dönemi daha özgürdü. Birinci Hardbuck döneminden. Sonra Ruhani dönemi, Quartet'le yaptığı dönem daha özgürdü Giant Steps'den. En sonun dönemi de daha özgürdü. Bu açıdan hani bir... Özgürlük dereceleriyle ilgili ve özgürlük de bir taraftan sorgulamayı gerektirdiği için daha önceki değerleri tekrar düzenlemekle ilgili olduğu için ve John Coltrane'de hep sorguladığı, hep mercek altına aldığı için de böyle bir diyalektik olduğunu öne sürebiliriz. Yani hep tezantide senteze dönüşüyor yaptığı şeyler diye bir parantezimi kapatayım <gülüyor> Tamamdır. Ee, müzik dinleyelim mi arkadaşlar? Evet. Şimdi özellikle. 1963, şu Nisan ayında, Coltrane ve Eric Dolphy'nin birlikte yapmış olduğu bir kayıt. Aslında Nisan ayı dedim ama Nisanla Temmuz arasında 1963'te bilinmeyen bir sahne, bilinmeyen bir kentte, Coltrane, Eric Dolphy, Jimmy Garrison ve Roy Haynes var burada davulda. Çok ilginç bir kayıt. Öncelikle saksafonlarla o ısınma çalışmaları ve sonra da yaptıkları pratiklere geçeceğiz önce bir kulak verelim şu çok kısa ısınma çalışmasına sonrasında pratiklere de geçeriz arkadaşlar evet dinliyoruz Coltrane ve Dolphy ve grup işte Roy Haynes, davuldaydı Jim Garrison basta <gülüyor> ah <laughs> flow 1963 yılında Nisan ya da Temmuz tarihleri arasında John Coltrane grubunun bir konser öncesinde işte Suncheck e başlaması anına dinledik. Burada Eric Dolphy altosaksa fondaydı, Roy Haynes davullarda ve Jimmy Garrison kontrbasyondaydı. Şimdi Suncheck'e devam edeceğiz. Sonra da konuşacağız. Şevket Söz sana söz vereceğim Öncelikle şu 3 tane parça var Yani 3 tane kısacık Soundcheck'te alınmış e, Pratik tape olarak geçmiş Pratik yaptıkları bir e, Sahne var lütfen onlara bir kulak verelim Zaten 5 dakikalık bir şey Sonra konuşacağız tamam mı Eric Dolphy burada alto saksafon John Coltrane Soprano saksafonu duyacağız Çok ilginç ve bulunması Hakikaten inanılmaz bir kayıt bu Kulak verelim Okay. Can yeah. Yeah. Okay. Thank you. it's a written a third because this horn is built on 12s <laughs> Oh <laughs> Tom Coltrane ve Eric Dolphy'i 1963 Nisan ile Temmuz arasında yapılmış bir kayıtta dinledik. Bunlar bir konser öncesinde yapılmış. Soundcheck de olabilir veyahut bir pasajı çalıştıkları durumda olabilir. Şevket'in anımsarsınız daha önceki konuşmalarında şu vardı hani. Ara verdikleri zaman bile veya konser bitiminde bile işte kuliste çalışmaya devam ettikleri onun bir göstergesi olarak lütfen değerlendirin. Hatta ben küçük bir anekdot anlatayım. Miles Davis grubunda çalarken Miles Davis'in Coltrane'e ilgili olarak söylediği şeylerden bir tanesi şuydu. Biz çalarken işte acaba bizi izleyenler arasında hangi kız daha güzel falan diye bakarken Coltrane hiç bakmaz. Biz hemen araya çıktığımız zaman o kızların yanına gitmeye çalışırken Coltrane arkada kulüse gider ve saksafonuyla çalışmaya devam ederdi diye bir anısı vardır. Oradan yola çıkarak lütfen bunu da değerlendirelim diyorum. Hani adamların çalışına bakmakla ilgili. Evet bu pratikleri yaptıkları daha sonraki çaldığı parçaya kulak vereceğiz ama buyurun sözü size devrediyorum arkadaşlar. Bu pratikleri de dinlerken e, şu aklıma geldi. Hakikaten e, John Coltrane'in e, kariyerinde zayıf olduğu tek bir an bile yok. Yani bu e, sound checklerde bile belli oluyor. Ufak böyle cümleler çalarken bile hakikaten müzik çıkıyor onlardan. Mesela Charlie Parker öyledir. O yüzden hani düşünürüm caz tarihindeki en iyi müzisyenlerin bir listesini yapsaydık etkisi kuşaklar boyunca süren olağanüstü derecede yaratıcı ve neredeyse insanüstü bir enerjiyle çalan çünkü öyle John Coltrane olağanüstü bir enerji ve müthiş bir konsantrasyonla çalıyordu. Ee, ve bu müzisyenlerin bir e, listesini yapsaydık eğer John Coltrane'i e, bu listeye dahil etmek kaçınılmaz olur. Yani 1950'ler ve 60'larda bu üç özelliğe de sahipti John Coltrane. Müthiş şey, yani bu Coltrane bir de nasıl dilini değiştirdiğini de bu tek başına dinli, e, çağında duyabiliyoruz. Yani artık Charlie Parker cümleleri 1960'larda böyle eskidi. Ve artık Coltrane'in cümle repertuarı var. Herkes onları çalmaya başlıyor. Sonra gelen e, saksofoncular, işte Dave Liebman gibi müzisyenler, e, 1970'lerde e, Miles Davis'in gruplarında çalan müzisyenler. Fakat sadece onlar değil, Yani John McLaughlin gibi gitarcılar da, Dave Holland gibi kontrobaşçılar da e, Coltrane'in cümle repertuarından e, faydalanıyordu. Ve bu e, en belirgin fark mesela Charlie Parker hani üçlü aralıkları tercih ediyordu. Tabii kromatizm falan var ama e, Coltrane dörtlü beşli aralıklarla cümleler kuruyordu. İkisi de pentatonik gamlardan elbette faydalanıyor ama e, ikisi de elbette bir cümle, bir akorun altına reharmonizasyonlar falan yapıyorlar. Başka akor dizileri çalıyorlar. Ama e, temel fark asıl burada. Farklı aralıklar tercih etmesi. Ve bu çok net duyuluyor şeylerde. Eric Dolfi de bu arada buna yakın. Daha da başka aralıklar kullanıyor. Daha büyük aralıklar kullanıyor diye bir şeyler söyledim artık. <gülüyor> Sıra e, siz <gülüyor> Eric Dolphy hakkında bir şey söylemek lazım aslında. Can belki sen söyleyebilirsin. Eric Dolphy çok gizli bir adam. Benim gözümde kendi yaptığı icrayla, kendi anlatısıyla var olmuş, hiçbir zaman mainstream müziğin içinde yer aldığı dönemde bile mainstream olmamış ve çizgisi hiç değişmemiş biri. Çok ilginçtir diyeceksiniz ki bu iki kişiyi nasıl yani aynı kefeye koyuyorsun. Bill Evans'ın kariyeriyle Dick Goffin'in kariyerinde en büyük ortaklığı bu olabilir. Hiç çizgileri değişmiyor. Bill Evans'ın da mesela 1956'daki kaydı neyse, 1979 sonundaki kaydı da öyle. Eric Golfin'in de Chicago Hamilton Orkestrası'nda çaldığı ilk Latin çaldığı dönemdeki flüt sololarına da dikkat edin. Charles Mingus'la çaldığı döneme de dikkat edin. Ya da 1964'te ölümünden birkaç ay öncesinde bu işte Misha Mengelberg, Han ile birlikte çaldığı bu işte Avrupa kayıtlarına da dikkat edin cümleler çok fazla kendine üzgü her zaman atlayarak çalan bir adam. Yani Dolfin'in kendi cümleleri, kendi sözcükleri hani Parker'ın üçlü aralıklarla, Kolte'nin dörtlü beşli aralıklarla adlandırdığımız çalış tekniğinin yanında çok hızlı sıçrayan, enerjik kendi içerisinde bir iç çalan ama müziğin içinde ya da dışında olup olmadığına kendi istediği zaman karar veren bir adam. Bu enstrüman hakimiyetiyle ilgili bir beceri olduğu kadar e, muhtemelen çok farklı ve bizim şu an empati kuramayacağımız bir vizyon. Mesela gözlerinizi kapattığınızda hiçbir şeyi düşünme, düşünmemeye çalışsanız, ...yine de gözünüzün önüne gelen o ışık hüzmesinden... ...ten renginden aklınıza birçok çağrışım gelecektir. O yüzden Dolphin'in kendi soloları, icraları... ...hiçbir şeye benzemediği için... ...yani hiçbir şeye benzememekten kasteteyim... ...kendinden öncekilere benzeyen bir yan barındırmadığı için de... ...çok kıymetli ve karşılaştırılamaz geliyorlar. Flüt çalış pratikleri yaparken... Bahçeye çıkıp kuşların sesini taklit etmeye çalıştığını okumuştum. Annesinin anılarından sanıyorum. Tabii bu arada aklıma geldi. Edip Dolphin'in hayatını anlatan bir kitap var. Zaten Amazon'a vesaire hani çeşitli sitelere yazıldığında görülür. O kitapta da yani Dolphin'in kendi birikiminin, müzik ve müzik dışı birikiminin hangi koşullarda nasıl sağlandığı çok güzel anlatılıyor. Evet. Hatta Outlaunch'ın hikayesi falan da çok bizim tahmin ettiğimiz gibi değil. Çok bambaşka eğlenceli. Hmm. Eric Dolphy hakikaten de inanılmaz bir adam. 1964 yılındaki o Charles Mingus'la yaptığı çalışmalar ya da kendi solo çalışmaları Günter Schuller'in organize ettiği bazı ürettiği bazı albümlerde çalmaları e, hakikaten çok, çok farklı. Yani elektrolfinin özellikle baskılar net, altı saksafon çalışını Herhangi bir şekilde duyduğunuzun ikinci sahnesinde Erik Dolfi'yi anlamak mümkün değil gerçekten de. O kadar nevi şahsına mülhasır bir çalış stili var ki. Atlayarak çalma dediğimizde zikzaklı çalma olarak bakmamız lazım. Yani tondan bir anda tistona, tistondan tekrar pestona, tekrar tona giderek atlama üzerine kurulu. Yani bir akıcılık notaların ardışık olarak hani birbirini takip eden notaları değil de tampere sistemdeki atlayarak piyano tuşesini düşünürseniz üçer beşer atlayarak geri dönerek ve ileri giderek çalma stilinden bahsediyoruz aslında. Bunu gözlem yani Bana şey gibi geliyor bu delirmiş bir John Johnny Hodges gibi geliyor. Yani tonu da çok benziyor. <gülüyor> ve yer yer böyle bebop arasında arasına da hayvan çığlıkları falan ekliyor. Böyle evet. enteresan. Evet. Ya yani böyle hakikaten 1960'lardaki soloları patlayan böyle nota fırtınalarıyla dolu. Aslında Hiçbirinde bebop'tan ya da geleneksel melodik çalıştan hiçbir eser yok. Ama bu dönemde de zaman zaman Benny Carter ya da Johnny Hodges'ı anımsatan basit melodik sololar kaydettiği de olur bir enter enteresan bir şekilde. Ama bunların da dediğim gibi arasına mutlaka bir yapı bozuncu bir takım öğeler ekler. Bu arada e, yapı bozuncu öğeler ekler dediğin Şimdi Dolfin'in işte ilk albümleri Outward Bonds bir de Out There. O albümlerdeki yapı bozumculuğuna göre 60'ların yani zaten çok uzun bir kariyeri yok. Erken yaşta vefat ettiği için yani 58-59 60'taki Dolphin ile 63 64'teki Dolphin çok farklı. Ee, i̇lk seferinde biraz daha e, yapı bozumculuktan uzak belli bir çizgiyi, Bob Linen'ı vurgulamak isteyen ya da bunun kaygısını mı giriyor bilmiyorum. Bu kişisel yorum yapısı varken 63-64'teki olay çok daha farklı. Zaten e, Mingus tekrar Amerika'ya döndüğünde Dorf'e dönmüyor. Çünkü Avrupa'daki o özgür, e, daha koşulların rahat olduğu, sınırsızlığın... E, Tam anlamıyla gerçeklendiği müziği icra ediyor. Keşke Avrupa'da daha uzun yıllar geçirseydi ama vefatını biliyorsunuz. Çok suratracık bir vefatı var. Çok genç yaşta 1964 yılında evet. Ya anlatsana can vefatı önemli Edik, olduğunu düşünürüm. Ediktorfi diyabet şeker hastası. Ee, yine bir işte konserde sonra şekeri işte epey bir yükseliyor. Muhtemelen ketoasi doza giriyor. Derin nefes alıyor. Ee, onu işte Avrupa'da o sırada nerede hatırlamıyorum. Acil servis... Berlin galiba. Es, muhtemelen. Es, şimdi Afro-Amerikan bir caz müzisyeni gördüklerinde eroin bağımlısı olduğunu düşünüyorlar ve onun yoksunluğunda olduğunu düşünüp içinde şeker bulunan sıvı takıyorlar Dorfe'ye ve çat diye giriyor adam. Çok büyük bir evet. şanssızlık hakikaten de. inanılmaz çok bir... Çok üzücü, kadar. çok üzücü ya. İsterseniz arkadaşlar hadi müziğe dönelim. E, çünkü konuşmaya dönelim. devam edeceğiz. Konuşmak baldan tatlı. Coltrane'in az önceki konserinin gerçekten bir parça dinleyeceğiz bu sefer. The Last Blues'u dinleyeceğiz. 1963, Nisan ile Temmuz arasında yapılmış bir kayıt bu. Nerede oldu? Hangi sahnede, hangi kentte olduğu belirsiz. Coltrane soprano saksafon, tenor saksafon çalıyor muydu anımsanıyorum. Eric Dolphy alto saksafonda, Roy Haynes davullarda ve Jimmy Garrison kontrbasta. The Last Blues. <Gülüyor> John Coltrane grubu dinledik. Dün 1963 Nisan ila Temmuz arasında yapılmış bir konser kaydına kulak verdik. E, nerede oldu, hangi kentte oldu, hangi kulüpte oldu ne yazık ki bilinmiyor. E, bir bootle kayıttı bu. E, burada John Coltrane, Eric Dolphy ile birlikte çaldı. Ve aynı zamanda Roy Haynes ve Roy Haynes kontrubas, pardon Davul, e, Jimmy Garrison kontrubasta yer aldı. Evet, e, arkadaşlar diyeceğiniz son... Bir şey varsa dinleyelim. Ondan sonra yoksa kapatacağım. Benim yok. Benim de. Yani, e, sadece şunu ben söylemek istiyorum o zaman izninizle. Nicole Train'in çalış bi biçemiyle ilgili konuşurken ard arda bir sürü notanın ortaya çıktığını e, anımsayalım istiyorum. Özellikle 1961 Kasım kayıtlarına kulak verdiğimiz zaman o Village Vanguard e, muht muhteşem Village Vanguard konseri konserleri kayıtlarına. Orada yeni bir tekneye doğru yol açıyor aslında. Yola çıkıyor, pardon. O da şu. Şimdi saksafon sonuçta tek sesli bir enstrüman. Belirli bir anda, tabii multifonikleri kullanmazsanız, belirli bir anda tek bir nota elde ediliyor. E, de bunu e, bilerek e, ve çaldığı enstrümanın e, çalış sonrasında insanın, dinleyen insanın kafasında bir akor tınlatmak için bir akorun pek çok notasını ardışık olarak çok hızlı bir şekilde çalıyor. Dolayısıyla dinleyen kişi aslında bir çok sesli bir esruman dinliyormuş gibi bir izlenime kaplıyor. Buna anımsarsanız yine 1961 yılında kim söylemiş tanımıyamıyorum ama Sheets of Music olarak tanımlıyor. Bu şiir so müziği de ben zamanında çeviri yaparken bir ne demiştim nota salkımı demiştim. Notalar salkımı demiştim. dolayısıyla bir salkım tutuyor elinde ve o salkımı bize çok sesli bir enstrumandan duyulan akorlar olarak aslında ifade ettiriyor gibi bir biçimi de olduğunu unutmayalım diye söyleyeyim, çentik atayım ve programı kapatma'ya geçelim olur mu? Peki, e, bu haftalık gürültü ve dumanı burada sonlandırıyoruz. Gelecek hafta yine buluşmak üzere. E, ben Volkan Terzoğlu. Hoşçakalın. Ben Şevki Takıncaoğlu. Hoşçakalın. Ben Can Tutuşuk. Hoşçakalın.